Şimdi hüsn ve kubuh diye bir kavram var. Hüsn güzellik demek. Kubuh ise çirkinlik demek. Şimdi bu aslında itikatta İmam Maturi'di ve İmam Eşari arasında baya bir yorumladıkları bir konu olmuş. Yani İslam yani işte güzel güzeldir lan falan öyle basit olmamış yani. Şimdi hüsn dediğin olay mesela Cenab-ı Allah onu güzel yarattığı için mi biz güzel deriz? Yoksa bizim aklımız ve fıtratımız onun güzel olduğunu anladığı için mi güzel deriz? Gibi birçok yorum farklılıkları olmuş. İşte çirkinlik de yani bunu Kur'an çirkin dediği için mi biz bunun çirkin olduğuna çirkin diyoruz? Yoksa hayır Kur'an çirkin demese de ben akıl onu Allah öyle yarattığı için mahiyetini öyle beyan ettiği için ben o çirkin olduğunu anlardım diye mi çirkin diyoruz da böyle akıllara zarar bir şey var. Hani beyin fırtınası meselesi var. Şimdi bu güzellik konusu aslında ona ele alacak olsak böyle biz e, güzelliğin böyle mana ve mahiyetini bilemediğimiz için etrafımızda his ve heves hatalarımızın tabi olduğu hoşuna giden ne varsa biz buna güzel diyoruz. Ve çoğu zaman haram bir şey de güzel diyoruz. Neden o an için bizi eğlendirebiliyor? Bir günlük eğlendirebiliyor, bir aylık eğlendirebiliyor, bir yıllık eğlendirebiliyor ama işin neticesinde merhametsizce bir azap hükmünde bir üzüm tanesi yedirip 10 tane tokat vurduğu Şimdi Risanur'da güzellikle ilgili bir cümle geçiyor. Evet her şey ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir veya... Neticeler itibariyle güzeldir. Mesela gündüz bizzat güzeldir. Gece ise neticesi itibariyle güzeldir. Biraz daha açalım bunu. Mesela meyveyi size versem yarısını seversiniz kimi muz, kivi, kivi, kimi çilek sever. Meyve bizzat güzeldir ve vücuda da faydası vardır. Ama ilacın tadını çok beğendim. Hmm, ne güzel bir ilaç diyen pek duymamışsınız. Çünkü ilaç neticesi itibariyle güzel bir şeydir. Barış. Bizzat güzeldir yani. Gördüğünüz anda barış ortamını çok seversiniz ama savaş neticesi itibariyle güzeldir. Bazen bu vatanı, millet kurtarmak için bir çanak kale direnişine ihtiyacınız olur ve neticesi itibariyle güzel olduğunu bildiğiniz için o savaşa girişirsiniz. Var mı buraya kadar problem? Buralarda problem yok. Demek ki hayatımızda güzellik kavramını biz alıp üçe ayıracağız. Birincisi bizzat güzel İkincisi neticesi itibariyle güzel. Üçüncüsü de hakikaten güzel olacaktır. Bizzat güzel anladık. Gördüğümüz anda, yediğimiz anda, tattığımız anda, konuştuğumuz anda güzeldir. Neticesi itibariyle güzeli de anladık. Olay anında güzel değil ama neticesi olarak güzeldir. Peki hakikaten güzel ne demektir? Ben Risale Nur'a dikkat ettiğimde hakikat kelimesi geçtiğinde bir metodoloji için geçiyorsa ben onu sahabe hayatı anlatıyor diye kodladım. Cenab-ı Allah'ın esmasının bir tarifi için geçiyorsa hakikat kelimesi bak Mehmet şimdi varsayalım ahirettesin bütün perdeler kalktı. Gayb ayan beyan oldu sana o şekilde tefekkür et diye hayal ettim. Hakikat kelimesini böyle iki yorum yaptım kendimce. Hakikaten güzelliği ise yorumlarsak şöyle diyebiliriz belki de. Mesela Hazreti İsa ulul azim bir peygamberdir. Asli vazifesi de insanlara cel. Cennet yolunun tarifidir desek herhalde abes etmiş olmayız. Ama gel gör ki birçok insan Hazreti İsa'nın vesilesi yani o esbab olması ile cehenneme de gitmiş bir yol bulmuştur. Ne gibi? Mesela teslis dediğimiz üçleme yaparak şirke girmiştir. Burada kimi kullanarak yapmıştır? Hazreti İsa'yı kullanarak cehenneme bir yol yapmıştır. Kimisi döneminde onun peygamberliğini reddetmiştir ve reddettiği için şirke girmiş cehennemine vesile olmuştur. Efendimiz'in asli vazifesi insanların ahirete gidişine bir yol oluşturmak, onların imanına vesile olmak desek abes konuşmuş olmayız herhalde. Ama birçok insanın Efendimiz Aleyhisselam'ı inkar etmesi onun da cehennemine vesile olmasına sebep olmuştur. Mesela kimisi ona büyücü demiştir. Cehenneme bir yol açılmıştır. Kimisi ona şair demiştir. O peygamber olamaz demiştir. Haşa cehennemine bir sebep olmuştur. Demek bir şey, bir kişi hakikaten güzelse imana kabiliyeti olan istidatlara cennet çiçeği açtırıp firdevs firdevs kokusuna sebep olacakken şerli tohumların cehennemine vesile olmak zorundadır. Anlaşıldı mı ya? Yani bir şey hakikaten güzelse da olması lazım. Hakikaten güzel bir şeyi herkes sevebilir mi? Sevemez. Mesela piyasada yalaka tipler var böyle. Herkes seviyor onları değil mi? Böyle hakikati bilenler haricinde. Oraya gider ona göre konuşur. Oraya gider ona göre konuşur. Herkesin gönlünü yapayım diye bir şirincilik oynar. Ama bir şey hakikaten güzelse Cenab-ı Allah'ın yeryüzü halifeliğini temsil ettiğinden dolayı şerli şeyler onu sevemez ve sevemeyeceğinden o hakikaten güzel olan kişi bir ayıraç vazifesi görür. Ve böylece ne olur? Onu gerçekten sevenlerin cennetine vesile olurken onu sevemeyen niye sevemiyor? Hakikati sevemediği için onu sevemiyor mesela Efendimiz Aleyhisselam. Onu sevemediğinden dolayı o şerli tohumun da cehennemine vesile olması lazım. Yani Efendimiz hakikaten güzel olduğundan Ebu Bekir'in cennetini ziyadeleştirirken Ebu Cehil'in cehennemin dibine gitmesine vesile olması zorunludur. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hakikaten güzeldir. Oldu mu? Yani böylece eğer biz de o niyet ve dua ile hakikaten güzel olabilirsek yani şahsı manevi olarak bizi de herkesin sevmemesi lazım. Böyle gönlü naif, ahirete istidadı olan kalpler bizi severken ağzından salya akan, insanların ifsatına sebep olan, sürekli dili gıybet, iftira ve dedikodularla dolu olan insanların da bizi sevmemesi lazım. Selamun. Var mı problem? bitti inşallah anlaşılmıştır yine kısa bir video oldu